765. Konu: Hazreti Peygamber'in yatalak birisini gördüğünde şükür secdesine kapanması. Hazreti Peygamber yatalak birisinin yanından geçerken inip secdeye kapandılar. Daha sonra Hazreti Ebubekir ile Ömer de bu hastanın yanında geçerken aynı şekilde inip şükür secdesi yaptılar.